Meo Mitat Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, genel olarak bugün de muhalefet başta olmak üzere çeşitli kesimlerden de yankıların yer aldı, medyada yer aldı. demokratikleşme paketi diye adlandırılan 19 maddelik metinden bahsediyoruz yani bir bir tür reform paketi diye adlandırabiliriz. biz onun değerlendirilmesini birazcık da senle yapabilir miyiz Elbette <gülüyor> zaten e, bu kadar gündemdeyken bu konu ve biz de bundan önceki programlarda bu kadar çok fazla değilmişken bizim bugün paket açıklandıktan sonra bunu es geçmemiz beklenemez yani doğal konumuz bu olacaktı bugün. Evet yani e, haftalarca e, beklendi i̇şte daha doğrusu haftalarca konuşuldu ondan önce de beklendi e, dolayısıyla önemli bir gündüdü e, bu pakette önemli bir e, aşamayı işaret ediyordu iyi ya da kötü. eksik ya da e, sonuçta önemli bir işti bu vakit. E, çünkü barış sürecinin özellikle son 2-3 ayı biraz da, biraz değil büyük ölçüde bu tartışmaya odaklanmıştı. Yani hükümet adım atmıyor, hükümet işte sürecin gereklerini yerine getirmiyor. Eleştirileri haklı olarak çok fazla yapılıyordu. Bizler de bunları yaptık. Şimdi e, Hükümet de e, işte tarihler vererek, e, bazı bilgiler sızdırarak e, biraz gizemli bir hava, biraz öyle heyecanlı bir ortam yarattı. E, ve paketin de çok önemli bir e, reform e, hamlesi olacağını, hatta devrim niteliği taşıyan hükümler içereceğini, bahatler içereceğini söyleyenler oldu. Hükümet çevrelerinden de, basından da. Kutu açıldı, şimdi önümüzde duruyor. Ne görüyoruz? E tabii önemli, e, e, önemli hükümler daha doğrusu hükümler diyoruz ama işte az alışkanlığı önemli vaatler var. Çünkü bu bir paket buradan hükümetin vaatlerini görebiliyoruz, taahhütlerini görebiliyoruz. E, çünkü bunların bir kısmı kanun değişikliği gerektiriyor, bir kısmı kanun değişikliği gerektirmiyor, başka mevzuat değişikliği. ya da uygulama değişiklikleriyle hayata geçirilebilecek. Ee, o nedenle hani hükümler ya da işte düzenlemeler derken eğer dilim sürçerse böyle dersem kastettiğimiz vaatlerdir, dağıtlerdir. Önemi nerede diye hani şeyden bir defa süreçle bağlantılı hükümlerde e, pardon önerilerde şey baktığımızda çok çok yeni bir şey yok. Ee, bu, bu hani e, bir kısım pratikte zaten e, yaşanan e, durumlar şimdi e, artık e, yasal hale getirilecek ya da hukuka uygun hale getirilecek gibi bir dahil var. Bunlar neler? İşte değerlendirmeyi yaparken bu gelen hükümler kötü mü değil mi diye bir e, ölçüt kullanmak bence doğru değil. E, e, yapılan e, tarihlerin içinde kötü olan bir şey yok. E, hani bu olmasın, bu olursa kötü olur diyeceğimiz bir şey yok. Fakat bu var da e, acaba ihtiyaçları karşılıyor mu? Bu e, olanlar e, Neler getirir toplumsal e, demokratikleşmeye ve bu Kürt sorundaki barış süreci ne kadar katkı sunar? Bunların e, bu, bu alandaki ihtiyaçlara cevap veriyor mu? Sorumuz ölçütümüz bu esasında. Hiç araya girmeyecek mi evet, yani şey... gelmiyor gibi, acaba <gülüyor> telefon mu kesildi gibi bir hisse <gülüyor> kapıldım birden gerçekten. Hayır, ben yani dün de birazcık gerek kendi aramızda gerekse de Ahmet İnsel'le de konuşmamızda değinme fırsatı bulduk. Yani burada bir ölçüde de bugüne kadar Türkiye'den çeşitli kesimlerden, tabandan gelen... E, taleplerin yükselmesinin de buraya doğru bir sevk ettiği de düşünülebilir diye. E... Bence net olarak öyle düşünmek doğru zaten. Yani düşünülebilir evet. değil. Öyle bence. Ya yani şimdi bütün bunlar hani bu e, alfabede e, W, X ve e, Q harfler harflerinin kullanımına e, e, öngörülen cezaları ya da onlara yönelik müeyde tehditini ortadan kaldırma taahhütü durup dururken o yapılmadı ki eş başkanlık durup dururken getirilmedi ki siyasi partiler kanundaki diğer e, düzenlemeler hiç böyle kafasını istediği için hükümetin yap, yapmayı vaat ettiği düzenlemeler değil ki bunların tamamı neredeyse aynı zamanda aynı şekilde gelatlarıyla ilgili taahhüt var orada eski orijinal isimler verilebilecek var. Evet. Bunlar zaten başta Kürt hareketi olmak üzere çeşitli demokrat çevrelerin yıllardır talep ettiği Kürt hareketinin de uğruna bedel ödemeyi göze alarak uyguladığı, yaptığı şeyler bunlar. Evet, yani evet. Bunlar bir mücadelenin ürünü aynı zamanda. Neden? Yani az, yani asıl önemli eksiklik e, bu e, Türkiye'de muhalefette bazı sol çevrelerde. İşte bunları AKP getiriyor, getirdiği için kabul etmeyiz, reddederiz falan. Bu reddetme meselesini de anlayamıyorum zaten. Bu paket e, referanduma sunulacak değil. Eleştirmek var, eksik bulmak var, e, yetersiz bulmak var ama neyi reddediyorsunuz onu da anlamıyorum ben. Öyle değil mi? Mesela yarın kanun e, teklifi gelse ve siyasi partiler e, hukukunda öngörülen değişiklikler... meclisten geçse biz bunları kabul etmiyoruz mu diyeceksiniz ya da hani şu üç harf kullanılıyor kullanılacak bunlara ceza yok yok ben artık bunları kullanmam mı diyeceksiniz <gülüyor> o nedenle buradaki dil de ilginç yani karşı çıkarken kullanılan terminoloji de ilginç reddetmek hani ben bu reddediyorum falan yani hiçbir şeyini kabul etmiyor hayır eleştirmek ayrı mesele işte burada E, AKP getiriyor. O halde bundan hiçbir fayda çıkmaz gibi toptancı bir bakışla hem toplumsal amcalilerin ruhuyla, dinamiğiyle, işleviyle uyuşmuyor hem de, de hakikaten siyasal karşılığı da olmuyor. Evet. E, yani Kılıçdaroğlu da bir yandan e, kuvvetle eleştirirken bir yandan da yüzde üçlük baraja önümüze getirir, milli irade meclise yansısın istiyorsan getirirsin yüzde üçü meclisten geçiririz demiş. Ama zaten bu vaadlar arasında açık ucu açık bırakılmış olarak yüzde üç de var. Yüzde üç var, yok yüzde üç aslında yok. Yüzde beş veya diğeri şey, barajsız. Aha, barajsız var, evet, daraltılmış bölge daraltılmış... daraltılmış bölgede yüzde beş, barajsız olan dar bölgesi. Evet. E şimdi yani Kılıçdaroğlu'nun bu söylediklerini de doğrusu pek tarlı bulmuyorum. Yani yüzde üçü getirirsin, kabul ederiz falan olmazsa olmaz. Şimdi. Daha önce CHP'nin verdiği ki yüzde yedi yedi. Şimdi burada yapıcı bir muhalefet böyle bir çıkış yapmaz bence. Yani burada niyet gerçekten barajı düşürecek ortamı yakalamak mıdır Kılıçdaroğlu'nun çıkışında yoksa Ee, şey arabayı yokuşa sürmek midir? Onu göreceğiz zaman içinde. Yani AKP'nin seçim sistemiyle ilgili önerileri, benim de eleştirdiğim öneriler, yani bana sorarsanız bugün e, hani barajsız e, bir nispi tefsili tercih ederim. Hadi diyelim bu mümkün görünmüyor. E, yani mümkün görünmüyor dediğim siyasi güç dengeleri bakımından, parlamento, ...daki dağılım bakımları mümkün görünmüyor. Yani AKP barajsız bir sisteme e, O zaman beşten de aşağı bir baraj gelmeyeceği anlaşılıyor. Öyle büyük ihtimal bu. O zaman %5 barajlı nisbi temsil sistemine devam edilmesini ben tercih ederim doğrusu. E, en kötü ihtimal, üçüncü ihtimal eğer bundan ısrarcı olursa... E, %5 daraltılmış bölge sistemi de bugünkü %10'luk sistemden çok çok daha adil sonuçlar verir. Yani temsilde adaletli sağlamak bakımından daha önemlidir. Şimdi deneyelim pakete gerçi dinleyicilerimiz zaten yakından takip ediyorlardır. Şimdi bu pakette yer almayan önemli şeyler var. Yer alan da hükümleri çok önemsizleştirmemek gerekiyor. Neler yer almıyor? Öncelikle Kürt sorununda bu barış sürecinin daha da derinleşebilmesi için e, KCK e, davalarını etkileyecek, olumlu etkileyecek yani tutuklulukların e, tutuklamaların tutukluların tahliye edilmesini sağlayacak e, değişiklikler terörüm kanunu ve tüp ceza kanında yapılması gereken değişiklikler bu beklentiler içindeydi ve önemli bir meşe bu. Evet. Bu sadece e, şey değil hani Basit bir hukuksal mesele değil. Ee, hani eğer Kürt sorununun da bu e, çözüm süreci daha da devrinleşsin istiyorsa e, demokratik siyasetin önünü açmak lazım. Oysa Kürt hareketinin e, kadrolarının önemli bir bölümü e, KCK tutlamaları, e, yargılamaları, operasyonları altında içeride duruyor. Onlar, e, Onların e, serbest kalmasını sağlayacak bir düzenleme Af gibi algılanırdı şeklinde bir açıklama gördüm bir yerde ama hiç öyle değil. Bu başka bir şey buradaki. Yani hükümet bu tutuklamaların tahliyesi, tahliyesini sağlayacak bir zeneye yapsaydı af gibi olmazdı tam tersine demokratik siyasetin önünü. açma iradesinin bir yansıması olur. Evet KCK ve terörle mücadele yasası ki en önemli şeylerden bir evet. tanesi olmaya evet. devam ediyor. Zaten en büyük huzursuzluk kaynaklarından ve engellerden biriydi ve o konuda herhangi bir adım atılmadı. Evet maalesef yani şöyle bir izlenim doğuyor. Daha önce de konuşmuştuk sanırım. KCK tutukları bu durumda bir tür rehine olarak kullanılıyorlar yani süreçte atılacak adımlar ve yaşanacak gelişmelere göre e, durumları değişecek veya böyle devam edecek yani hükümetin gözünde de e, galiba bu süreç için bir tür rehine e, durumundalar ve bu iyi bir şey değil güzel bir e, durum değil İyi bir yaklaşım değildi. Yani e, uzun süredir bu yargılamaların ne, ne, ne kadar adaletsiz, tuttuklamaların ne kadar keyfi olduğu konuşuluyor. E, bu konuda çok şey yazıldı, çizildi. Bizler de öyle yazdık, çizdik. E, bu konuda atma, adım atılmamasını bir önemli bir eksiklik buluyorum. E, eksiklik olarak görüyorum ama... Hmm, Dün galiba meclisin açılış resepsiyonunda işte MDP'nin de Türklerin yanına başbakan gitmiş. Evet. Hani orada da kısa konuşmalar geçmiş okuyabildiğim kadarıyla. Hani bu, bu da söylenmiş kendisine. O da e, bunu da hep birlikte aşarız falan. Evet. Önümüzdeki günlerde hep beraber inşallah demiş. E, bu önemli bir e, jest olarak görüyorum doğrusu. Yani bir, bir hani sözdür, bağlayıcıdır demiyorum ama e, bir işaret bir e, Diyalog işareti olarak görüyorum bir şey daha vardı dün akşam Adalık Bakanlığı Sadullah Ergin'le HDP meyitvekilleri özellikle heyette yer alanlar bu Kandil'e giden heyette bir araya gelmişler. Bu paketle ilgili bir değerlendirme yapmışlar. Bu dönemin bir işaret. Evet. Yani başbakanın BDP'lilere orada resepsiyonda da sorması da aslında bir işaret olarak belli el önemli bir işaret. Yani şöyle önemli bir işaret. Demek ki hani bu e, diyalog sürecek. Bu e, işte başbakanın lütufu ya da iyi niyeti gibi ya da başbakanın ekşi kişiliğine odaklanarak tartışmayı da doğru buluyorum. Yani bazıları İşte bu Başbakan Erdoğan da, bu Erdoğan'dır ve Erdoğan'dan ne çıkar Demokratlık çıkar mı falan gibi Düşünüyorlar. Bu süreçler Kişilerin iyi niyetine Bağlı süreçler değil Bu süreçler bambaşka dinamiklerle değişiyor. Yani Demokrat olmak değil mecburiyetleri Görebilmek ve mecburiyetlerin Gereğini işte az ya da Çok yerine getirebilmek daha Önemlidir. Bunu daha önce de başka vesilelerle konuşmuştuk bu programda ee, yani bu reform e, işte paketi e, tamam eksik olabilir şu olabilir bu olabilir ama önemli şeyleri içeriyor e, bir pedala basma adımıdır yani süreci e, devam ettirme hamlesidir buradan sen süreç devam et, e, bu, bu paket süreci devam ettirecek paket değil diyenler de Bana göre yanılacaklar çünkü sonuç tibayla bu sürecin devam edilmeyeceği büyük ölçüde öncelikle Öcalan'ın sonra onunla işte iletişim içinde Kandil'in vereceği kararları tutunacak tutulacak tavırlara bağlı. Evet, tam bu, tavırlara bu konuda da T24'te bir haber gördük yani KCK'nın KCK Yürütme Konseyi'nin. pakete ilişkin yaptığı bir açıklama var. Paket süreci sabote etme anlamına gelmektedir diye bir... Yani ama daha sonra daha geniş bir açıklama yapacaklarını söylüyorlar. Evet. Şimdi hızla ilerleyelim buraya da döneceğim. Evet. Bir defa Alevilerle ilgili düzenlemelerin evet. olmaması genel demokratikleşme hakkından çok önemli bir eksikliktir. Ama bu da gelecek paketlerde var diyorlar. Eş, e, yine gayrimüslimlerle ilgili özellikle ruhban okulun açılmaması konusu da önemliydi. Anadildi eğitim meselesine gelince, ona da bir iki kelimeyle değinelim. E, anadildi eğitimin devlet okullarında serbest bırakılması ya da e, uygulanması e, anayasa değişikliği gerektiriyor. 2. madde değişmeden bu mümkün değil ama hükümet bu yönde bir işaret de verebilirdi. Böylece bazı Ee, endişeleri de giderebilirdi. Şu anki haliyle e, ana dilde eğitimin özel okullarda yapılacak olması da bir adımdır. Önemsiz bir adım değildir. E, hatta şöyle diyelim, e, siyasal açıdan son derece önemli bir adımdır. Yani Kürtçe eğitimin önünde e, bundan böyle siyasal e, veya psikolojik e, bir engel kalmamıştır. Yani devlet okullarında Kürtçe e, Anadil'de eğitimin Yürütülebilmesi ya da başka ana dillerde Eğitimin yapılabilmesi için Artık son Eşikte aşılmıştır Bundan sonrası şüphesiz e, iktidarların lütfüne Ve keyfine değil e, Başta Kürtler olmak üzere Diğer e, demokrasi güçlerinin Halkların Çabalarına, mücadelelerine, isteklerine Ve güçlerine bağlıdır Yani Ee, hani iktidar verir vermez şu zamanda verir bu zamanda vermez onlara bakmadan bu konuda taleplerini ve hazırlıklarını iletiş, yapmaları gerekiyor. Mesela Kürtlerin ana dilde eğitim e, kısa zamanda gerçekleşmesini sağlayacak e, pek çok konuda hazırlık yapmaları mümkündür hem siyasal örgütlerinin hem sivil toplum kuruluşlarına. Yani e, bu e, getiren şey şey e, getirileceği söylenen e, düzenlemeyle e, Anadolu'da eğitimin devlet okullarında da uygulanmasının önü sonuna kadar açılmıştır. Peki nedir burada nasıl <gülüyor> üzerinde durması gereken ve Kürtlerin bu kadar Kürt tarafının bu kadar sert e, tavır takması neden olan bu başbakanın ve hükümetin ya da AKP'nin tavrıyla ilgili yöntemiyle ilgili bir sorun. Yani BDP ile görüşmeden ve aslında müzakere ruhuna uygun olmayacak bir şekilde tek taraflı hazırladığını söylüyor BDP. Ee, öyle de görünüyor zaten. E bu hükümetin başbakanın zaten tavrı e, e, genel tavrı yani ben istediğim zaman, istediğim ölçüde istediğim şartlarda istediğim kadar Yani gelecekse bunu ben getirdim ee, hani bir tür tanduanizm diyoruz ama işte tam tanduanizm değil ama o da var yani içinde ee, bu da tepki uyandırıyor haklı bir tepki haklı bir tepki bu elbette ee, öte yandan e, bu süreçte Hani kendisini kollayan kendisi için avantaj olabilecek düzenlemeleri öyle çıkarıyor. Bu da anlaşılmaz bir şey değil. İktidarlar bunu yapar ama önümüzde bir barış süreci var ve hiç de şakaya gelir yanı yok bu sürecin. Öyle küçük parti hesaplarına falan kurban edilebilecek bir şey değil. Çok önemli. Yani bunun bunun farkla varmak, bunun bilincine varmak önemlidir. Ee, bazen başbakan bazen değil işte bu gibi durumlarda başbakan ve hükümet e, bu sürecin e, gereklerini yeterince kavramıyor gibi e, görünüyor öyle düşünüyorum yani hani bunun bilincinde hareket ediyor gibi görünmüyor e, bu, bu pakette de e, bu hava bu paketten sonra da böyle bir hava e, yayıldı ve e, başbakanına da hükümete de tepki Kürt tarafında esas itibariyle bu yönden bu yönde yoğunlaşıyor bence. Bu noktadan yoğunlaşıyor. Şimdi önümüzde işte başka reformlar da var deniyor. Başka paketler de var deniyor. Ben açık söyleyeyim bu paketin siyasal işlevi süreci barış sürecini ayakta tutmak ama seçimlere kadar e, çok önemli bir şey yapmamak. Hatta önemli bir şey yapmamak. Şöyle de diyebilirim. E, AKP seçimlere kadar bu süreci böyle şimdiki hale götürmeye e, fit görünüyor. Yani bu pakette bunu sağlayacak gibi görünüyor. E, ne e, mesela PKK'den geri çekilmeye dönük bir adım ya da açıklama bekliyor hükümet. Yani bu sürece devam ediyoruz, geri çekilmeye devam gibi bir açıklamayı beklediğini sanmıyorum e, Gelecek böyle bir açıklamanın geleceğini de pek sanmıyorum gelip gelmemesinin önemli olduğunu da düşünüyorum yani şu anki statüko süreç bakımından e, her iki tarafın da seçimlere kadar e, razı olduğu bir statüko gibi görünüyor evet tartışmalar sertleşecek bazen polemikler artacak Onlar da yoğunlaşacak ama e, süreç e, mart yerel seçimlerine kadar şu anki statukoyla bunda ciddi bir değişiklik önemli bir değişiklik olmadan sürecek bence e, çok önemli bir çalkantı olmayacak önemli bir değişiklik olmayacak ama e, üstüne da sertleşme beklenebilir restleşmeler olabilir bunların hiçbiri bence. E, silahlı çatışmalara dönme durumunu doğurmayacak. O ihtimal mevcut değil. Evet. Yani esas itibariyle belki mesela bazı tutarsızlıkları da e, izah etmek e, çok e, kolay değil tabii. Bir yandan e, Süryanilere mesela Mor Gabriel Manastırının gasp edilmiş iade edilirken e, bu şeyin ruhban okulunun da halk gidenin iade edilmemesi evet zaten yani burada tutarlılık aramak işte bunu yaptılar bunu yapmadılar ee, acaba ne hangi tutarlılık hangi değer ölçütüyle yaptılar gibi e, bakmak da çok doğru olmuyor çünkü burada kendilerine göre pragmatik bir denge oluşturuyorlar ona işte mesela Suriyanilerle ilgili bu araziyadesi e, çok önemli bir şeydi tabii çünkü çok büyük bir tehditti şimdi o, onu sağlayacak bir e, düzenleme yapacaklarını söylüyorlar ve bu aslında bir bütün olarak Batı'da da ciddi e, olumlu yan uyandırıyor çünkü bu davayı e, bu takip ettiniz evet, evet, evet. ben de e, takip ettim başka ama Türkiye kamuoyu bunu pek fazla önemsemedi Çok az bir kesim bunun üzerinde durdu. Daha çok Avrupa kurumları ilgilendi bu davayla. E şimdi bu bir yandan oraya mesajdı. Ruhban okulu galiba biraz dış politikaya kurban edilmiş görünüyor. Şimdi çok geniş bir alanda düzenlemeler yapma imkanı var iktidarın, bu hükümetin. Seçtiği yol ise... Ee, bütün her bir adımı ay, e, o, o adımın ilişkili olacağı alanda bir tür pazarlık kozu olarak da kullanmak. ister demokratikleşmede pazarlık kozu, ister dış politikada pazarlık kozu. Yani e, hani durup dururken ve sadece ulvi amaçlar için yapılmıyor hiçbir şey. Ha bu bunu söylerken yapılanlar değersizdir de demiyorum. Ama bunu görmek lazım. Yani hükümet, bu hükümet özellikle Bu tavrı, bu politikayı çok çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Yani burada ustalaştı diyebiliriz. O nedenle bir yerde Batı kamuoyunu tatmin eden bir şey yaparken öbür yanda erteliyor. Fakat onun da yolun açılmış olduğu gibi bir havayı zaten veriyor. Bir mesajı da veriyor. Böyle böyle devam edecek gibi görünüyor bu hükümetin adımları. Eğer güçlü bir muhalefet, eğer bunlarda sistematik öneriler ortaya koyan ve peşine düşen bir toplumsal güç olmazsa hükümetin bu konuda kendine göre, kendi şartlarına uygun, kendi istediği zamanda ve ölçüde adım atma, reform yapma ya da düzenleme yapma tavrını değiştirmekte çok mümkün görünmüyor. Toplam Red tavrı apolitik bir tavırdır. Onu söyleyelim. Ee, bu e, çok farklı bir zamandayız bu e, e, şeyden 2010'daki e, anayasa referandumundan. Burada e, işte kabul ediyorum reddediyorum seçenekleriyle karşı karşıya değiliz. Tam tersine toplumsal mücadelelerle, siyasal yollarla, genişletilebilecek ya da derinleştirilebilecek bir siyasal imkanla karşı karşıyayız. Yani Kürt sorunu böyle bir şey. Gezide ortaya çıkan talepler bakımından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Ya yani Burada bir demokrasinin derinleşmesini kim ne kadar nasıl istiyor sorusu ve bu alanda Kürt hatlarıyla nasıl bir buluşma sağlanacağı sorusu. Bütün e, Bütün demokrasi güçlerinin önünde Önemli bir soru olarak duruyor Ve gelecekte de e, e, Bu reform tartışmalarının Kaderi Ee, buna bağlı olacak. Eğer Ve bu, taleplerinin e, sürdürülmesine istekli. Sürdürülmesi arkasında şey. durması, geliştirilmesi, evet, aynen, inceltilmesi, evet. derinleştirilmesi, demokratik siyasetler demokrasinin sahip, derinleştirilmesi çabalarıyla. Evet. Ben de e, böyle düşünüyorum zaten. Evet. Galiba süremiz de oldu. Evet da. sürekli de oldu. Peki çok tamam. teşekkür ederim. Biraz dağılık oldu ama ne yapalım?